Merhaba. Yeni bir Söz Küçüğüm programında. Ee, bugün AB Kampı projesini konuşacağız ve Gülece Senel'le konuşacağız. Hı -hı. Ee, i̇lk başta AB e, Kampı'nı soracağız ama ondan önce e, siz kimsiniz? Yani biraz... Sizi tanıyalım evet. birazcık. Tamam, peki ben Gülece. E, Oturuluşlar İlişkiler Bölümünde doktora yapıyorum. E, aynı zamanda AB <gülüyor> Kampı projesinin asistanıyım. Ee, yaklaşık 2005 yılından beri de gençlik ve çocuk alanında çeşitli etkinliklerde çalışıyorum, projeler koordine ediyorum. Ee, kısaca böyle. Peki bu nasıl bir proje? Yani AB Kampı projesi nedir? Ne yaptınız çocuklarla? Neleri amaçladınız? E, AB Kampı Projesi geçen sene başlayan yani Şubat 2012'de başlayan bir proje. Otta Avrupa Çalışmaları Merkezi ve Otta Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından ortaklaşa geliştirilen bir proje. Aynı zamanda Arpa e, Birliği Arpa Komisyonu tarafından da e, Jean Monnet Programı altında fonlanan bir proje. Amacı e, ortaokuldaki öğrencilerin AB ile ilgili konularda bir şekilde bilgisini arttırmak. Aynı zamanda müfredat dışı bir eğitim seti geliştirerek müfredattaki bilgilerini pekiştirmeyi sağlamak. Ne yapıyoruz biz bu proje çerçevesinde? Öncelikle bu proje yapılandırmacı bir yaklaşım kullanıyor. Yani pedagojik olarak yapılandırıcı bir yaklaşım üzerine kurulmuş bir proje. Ve... 6 7 8. sınıflardaki yani 11 ile 13 yaş arasındaki öğrenciler için onların 2 haftada bir gerçekleşen kulüp saatlerinde kullanılmak üzere 10-15 dakikalık videolar ve 40 ile, 60 dakika arasında, 40 ile 60 tane arasında oyun kartları, öğrenme kartları üretiyoruz biz. 6 tane temamız var. Bunlar birincisi Avrupa Birliği'ndir. İkincisi insan hakları ve çocuk hakları. Üçüncüsü yaşam tarzı ve çeşitliliğin zenginliği. Dördüncüsü çevre ve karbon ayak izi. Beşincisi aktif vatandaşlık. Altıncısı da görsel ve yazınsız ifade. Bu temalarla ilgili her biri için 10-15 dakikalık bilgilendirici bir video... Arkasından öğrencilerin bunu izledikten sonra birbirleriyle grup halinde oynayıp bir şeyler öğrenmene bilmeleri için 40 ya da 60 tane temaya göre değişen oyun ve öğrenme kartı var. Bunları geliştiriyoruz. Öğrenme kartlarında bir yüzünde işte sorusu var, diğer yüzünde cevabı var. Böylelikle bir öğrenci soruyor, diğeri yanıtılıyor. Ee, onun dışında sorularımız 3 çeşit öğrenme kartlarında bir tanesi sorgulama sorusu bir tanesi faaliyet sorusu mesela faaliyet sorusunda hadi kalk şimdi haritada bayrağında mavi olan ülkeleri işaretle ee, sorgulama sorusunda sence mesela insan hakları ile ilgili bir şey oluyor sence şu nedir? Ee, bir de bilgi sorusu var. Hmm. İşte mesela Avrupa Birliği'nin kaç üye ülkesi vardır gibi. Peki bu kartlara doğru cevap verildikçe mesela bir piyon ileriye gidiyor ya da yanlış cevap verildikçe bir piyon geri gidiyor mu öyle bir şey var mı? Yani bir... E, kutu oyunu tarzında mı? Yoksa sadece soru cevaba dayanan bir oyun mu? E, yok şimdi şey bunlar öğrenme kartı. Oyun kartı demek çok doğru olmaz. Hı hı. E, okullarda ya yani hocalara tamamen bir özellik sağlamış durumdayız bu konuda. Kimisi yarışma halinde yapıyor ki genellikle öğrenciler yarışmayı tercih ediyor. Sonunda böyle kalem, işte e, yapıştırma işte rozet gibi bir şeyler veriliyor uh -huh. ee, Kimisi işte gofret falan da atıyor sınıfında ee, Ama normalde aslında iki kişinin hani böyle bir şey yarışma formatına değil İki kişi ya da dört kişi bir araya gelip işte soruları sorabilirler birbirlerine ve cevaplayabilirler Biz yine ona göre hazırlıyoruz ama öğretmen nasıl uygulama, uygulayacağı konusunda tamamen bir serbestliğe sahip ee, Peki bu katılımcı çocuklara nasıl ulaşıyorsunuz? Bizim şimdi Ankara'da belirlediğimiz 6 tane okulumuz var. Bunlar ODTÜ Geliştirme Vakfı Koleji'nin ortaokulu, Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu, Tevfik Fikret Lisesi'nin ortaokulu, Sincan Yeni Kent Merkez İlköğretim Okulu, TED Ankara Koleji ve Büyük Kolej. Bir de Gökay İlköğretim Okulu'nda yapıyoruz, 7 okulda yapıyoruz. Bu okullara eğitim fakültesi aracılığıyla ulaştık. Milli eğitimden gerekli izinleri aldık. Bu okulların her birinde AB kulübü kuruldu. O kulüp çerçevesinde o kulübe katılan öğrencilere, yani kulüplere katılım gönüllüydü. O kulübe katılan öğrencilere ulaşmış oluyoruz. Peki çocukların tepkileri veya geri bildirimleri ne oluyor? Ee, şu ana kadar bir temayı, yani bütün okullar eşanlı gidemiyor ne yazık ki. Çünkü kimi okul her hafta kulüp yapıyor, kimi okul iki haftada bir yapıyor. Dolayısıyla eş, <gülüyor> e, ilerleme düzeyinde değiller. Birisi daha erken bitiriyor temaları, birisi daha geç geliyor. Ama e, şu ana kadar aldığımız izlenimler öğrencilerin çok eğlendiği e, yönünde. <gülüyor> e, çünkü hani bir yandan aslında bir şeyler öğreniyorlar ama onu ders yöntemleriyle değil, hani hocanın öğretmesiyle değil oyun oynayarak öğreniyorlar ve hani daha önce derslerde hiç bahsedilmeyen eğlenceli konular daha çok hayatlarının içeriğine dahil konular ee, yarışmalarda yani aynı kartları Avrupa Birliği e, nedir kartlarını Beş altı kere oynayan okul var. Öğrenciler hala doyamadı onu oynamaya. <gülüyor> ee, Kendi hani diğer kartları da vermiş olmamıza rağmen. Genel itibariyle çok eğlendiklerini ve eğlenirken de öğrenip düşün, üzerine düşündüklerini görüyoruz. Biz öğretmenlerin de bize verdiği geri bildirimler bu yönde. Ee, ee, güzel gidiyor diyebilirim o açıdan. Ee, projenin amaçlarından bir tanesi de sanırım AB'nin daha erken yaşta öğrenilmesi. Çocukların hı hı. daha erken yaşta öğrenmesi. Peki... E, Katılımcı çocuklarla yaptığınız işte konuşmalarda, sohbetlerde çocuklar bir şey biliyor muydu AB hakkında bu oyunlardan önce? Ee, ya da ülkenin geçirdiği işte AB süreciyle alakalı herhangi bir, bir bilgisi var mıydı yoksa aslında hiçbir şey bilmiyorlardı da oyunla mı öğrendiler? E, şimdi aslında değişiyor. E, şöyle biz eğitimlere başlamadan önce bir <gülüyor> e, ön test uyguluyoruz bu konuda hani eğitim fakültesi daha sonra bunu e, akademik olarak da değerlendirebilsin diye <gülüyor> ama ön testlerde e, hani çıkan sonuçların çok da şeyinde değilim e, bilin yani bununla ilgili çok fazla bir bilgim yok çünkü <gülüyor> onu eğitim fakültesindeki asistan arkadaşlarım yürütüyor ama benim katıldığım hani bizzat gidip gördüğüm eğitimlerde şöyle arpa birliği nedir diyoruz mesela içine Amerika'yı alan da var en başında. <gülüyor> Ee, ama Fransa'nın mavi ülkesi olduğunu bilmeyen de var. Fransa'nın Avrupa'da olduğunu bilmeyen de var. Hani e, kimisi bir şeyler biliyor. Daha hani e, varlıklı ailelerden gelip Avrupa'daki herhangi hangi ülkeyi daha önce görmüş olan çocuklar daha bilinçli tabii ki. Ama şu ana kadar hiç oralara gitme şansı olmamış öğrenciler daha az bilgili. Kimisi, yani mesela Avrupa Birliği ile ilgili bilgileri belki birazcık daha az oluyor. Çünkü daha gelişme dönemindeler alfa Birliği ile ilgili şeyleri çok da okumuyor olabiliyorlar. Ama insan hakları ile ilgili vatandaşlık dersinden çok fazla şey öğrenmiş oluyorlar. Ve onu kullanabiliyorlar mesela. Yani değişiyor. Yani hiç, tamamen bilgiler veya tamamen bilgisizler demem yanlış olur zannederim. Peki bu AB kampı ancak bu kamp mı yoksa projenin adı sadece AB kampı mı? Ee, bu projenin adı AB kampı aslında. Yani herhangi bir yerde bir kamp yaptığımız yok. Ama e, okullar yeni açıldığında ilk kulübü kuran okul Tevfik Üçlet Lisesi'ydi. Ve oraya gittiğimizde öğrenciler niye bu kulübü seçtiğiniz dediğimizde öğrencilerden bir tanesi OTTÜ'de kamp varmış dedi. Bunun üzerine hani hem onları kırmayalım, hem de Ankara'daki uyguladığımız bütün okullardaki öğrencileri bir araya getirebilelim diye e, bir şenlik yapmaya karar verdik biz. 26 Nisan'da gerçekleşecek tarihinde kesinleştirdik. Bu Hı. Ankara'daki yedi okuldaki, altı okuldaki bütün öğrenciler bir araya gelecekler. 120 öğrenci 150 öğrenci o civarda bir şey yapıyor ODTÜ'de e, 26 Nisan günü sabahtan akşama kadar çeşitli etkinliklerde bulunacaklar bir tanesi mesela kocaman yani şu anda içeriğini tartışıyoruz daha kesinleşmedi ama e, karar verdiğimiz yapmayı istediğimiz bir etkinlik şöyle kocaman bir bez e, alıp onun üzerine kocaman bir Avrupa haritası açacağız Hep öğrencilerin boyamalarını istemek bütün okullar bütün öğrenciler tek tek boyamış olacaklar böylelikle onların Avrupa haritası olacak ee, yani aslında bir kamp yapmıyoruz ama kampa benzer bir şeyde öğrencileri kırmamak <gülüyor> ve hani onları bir araya getirmek için yapmak istedik aslında. Sohbetimiz çok güzel devam ediyor ama evet. istersen Anılcım ve Güleci Hanım bir ara verelim. Tabii. Aradan sonra tekrardan Güleci sohbetimize devam edeceğiz. E, ACDC'den TNT şarkısını dinledik. Evet ee, Anıl'la benim özel seçimimdi bu şarkı. Umarım evet. siz de beğenmişsinizdir. Ve e, AB kampına Gülece Hanım'la konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Ee, Gülece Hanım peki bu yapmış olduğunuz e, projeyi diğer paydaşlarla, diğer bu işle çalışan çocuk hakları konusuna yönelen kişilerle paylaştınız mı? Paylaştıysanız ne gibi sonuçlar çıktı? Birazcık da bunu merak ediyoruz aslında. Ee, Tabi paylaştık 25 Ocak tarihinde e, yani geçtiğimiz ay bir e, konferans düzenledik Türkiye'de çocuklara yönelik çalışmalar başlıklı bir konferanstı Aynı zamanda projemizin kapanış konferansı gibiydi. Ee, çocuklarla değil, ama yani çocukların kendileri davetli değildi ama çocuklarla çalışan e, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerin de, e, ve devlet kuruluşlarının davetli olduğu bir konferansı, yaklaşık 100 kişinin katıldığı bir konferans oldu ve çok verimli geçti açıkçası. İnsanların hani bu konuda gerçekten konuşmaya bir araya gelmeye ihtiyacı varmış onu gördük. Biz projelerimizi anlattık. Bizim gibi yine bu Jamune programı altında Okulda AB'yi öğreniyoruz Fona, e, yani fon çağrısı altında fon alan iki tane daha okul vardı. E, 9 Eylül Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi. Onlar da kendi etkinliklerini tanıttılar. Onun dışında çocuklar konusunda çalışan hem sivil toplum kuruluşları hem uluslararası e, örgütler çalışmalarını tanıttı. Böylelikle bir bilgi paylaşımı ortamı oldu. Onun e, sonrasında da artık kalan zamanda çocuklara yönelik neler yapmalıyız? Biz çalışmalarımızı birbirimize nasıl duyurmalıyız? Bunlar tartışıldı ve Hı. hani Konferans bizim gördüğümüz bize e, verilen geri bildirimlerden anladığımız kadarıyla çok başarılı ve çok e, doyurucu geçti e, bu alanda çalışan çocuklara yönelik çalışmalarda bulunan organizasyonlar Hani bir platform altında bir toplantsak bir şeyler mi yapsak birbirimizin çalışmalarından daha çok haberdar olup daha e, çok ortak çalışmada mı bulunsak diye konuştular e, fikir alışverişinde Hı -hı. bulundular Dolayısıyla hem biz projemizin çıktılarını paylaşmış olduk. Bizim projemizin uygulamaları devam ediyor ama hani bir ön paylaşım gibi oldu. İlk temanın paylaşımıydı. <gülüyor> ee, hem de diğer e, kurum ve kuruluşlar birbirlerinden haberdar oldular. <gülüyor> Böylelikle her herkes için, katılır herkes için yararlı bir konferans oldu zannederim. Peki şarkıdan önce mütrebat dışı uygulamalarda e, uygulamalar dediğiniz hangi e, materyaller kullanıldı? Şimdi şöyle temalarımıza göre yani altı tane temamız var başta da söylediğim gibi. Bu temaların her biri için biz bir video ve bir kart seti oluşturuyoruz zaten. Bunları biz hazırlıyoruz biz geliştiriyoruz tamamı. Ama tabii geliştirirken kullandığımız hali hazırda olan materyaller de var. Her tema için kendi hazırladığımızın dışında o temayla ilgili bilgileri pekiştirecek, öğrenmeyi eğlenceli hale getirecek başka kurum ve kuruluşlarca hazırlanan materyalleri de evimizden geldiğince öğrencilere sunmaya çalışıyoruz. Mesela insan hakları temasından bahsedebilirim. Bilgi Üniversitesi Çal Çocuk Çalışmaları Biriminin hı hı. Geliştirdiği Söz Küçüğün Oyunu Bizim okullara hani zamanınız kalırsa işte zamanınız varsa oynatmalısınız dediğimiz bir oyun Hatta e, bizim oyun kartlarımızdaki Aktivite sorularından bir tanesi O hani söz küçüğünü oynayın Şeklinde hı hı. E, Bilgi Üniversitesi'nin yani Çocuk Çalışmaları Biriminin Materyallerini kullanıyoruz Avrupa Komisyonu'nun dele Türkiye Delegasyonu'nunca basılan Avrupa'yı keşfediyoruz Gönüllü Lokum, Lokumla Avrupa'ya gibi Çocuklar için üretilmiş Avrupa Birliğini tanıtıcı materyalleri kullanıyoruz e, Onun dışında e, Şimdilik aklıma gelenler bunlar başka neleri Yani mesela Avrupa Konseyi'nin demokratik Yurttaşlıkla ilgili hazırladığı metinleri Kullanıyoruz ee, Oldukça geniş yerpaze Yani bu konuda çocuklar için Üretilmiş materyalleri bir şekilde çocukların e, Göstermeye onların bu konudaki Farkındalığını artırmaya çalışıyoruz Ya metin, videoların metinlerini hazırlarken Metinlerin içinde kullanıyoruz bunları Ve referanslarımıza yazıyoruz hı hı. Ya da e, öğrencilerin okumasına Uygunsa hani onların düzeyine uygunsa o zaman e, onlardan edinip öğrencilere birebir dağıtmaya çalışıyoruz. Yani tek başımıza kendimizi üretmiyoruz. Var olan şeylerden de yararlanıyoruz. <gülüyor> e, peki birazcık belki AB kampının dışında size şahsi bir sorum olsa. Tabii ki. E, bu çocuklara AB kampı yaptıktan sonra AB'den bahsettikten sonra hı hı. E, edindiğiniz görüşlerle çocukların düşünceleriyle AB'ye girmeye nasıl bakıyor çocuklar? Yani evet biz de Avrupa Birliği ülkesi olmalıyız diyorlar mı? Şimdi hani proje daha uygulanmaya devam ettiği için Hı -hı. bunu cevaplamak için aslına bakarsanız biraz erken. Hı -hı. Ben bunu şöyle cevaplayabilirim. Daha önce e, bu projenin benzeri olan ama lise öğrencilerine yönelik bir projeyi yürütmüştüm. Hı -hı. Onda hani son, proje bitip tamamlandığı ve öğrencilerin değişimini görebildiğimiz için onun hani ondan buna doğru bir çıkarsama yapabilirim. Başta çok ön yargılı olanlar daha fazla bilgi edinmeye başlıyorlar. Ve hani acaba diye bir soru oluşmaya başlıyor kafalarında. Başta da gözü kapalı işte biz girmeliyiz diyenler ee şeye doğru doğrularını ve yanlışlarını, artılarını ve eksilerini görmeye başlıyorlar Hı. ve fikirlerini daha rahat ifade etmeye başlıyorlar. Yani bu proje yani zaten bizim diliştirdiğimiz eğitim materyallerde buna yönelik değil aslında. Hani birliğine girelim veya girmeyelim lobisi Hı -hı. şeklinde değil. Sadece öğrencilerin bu konuda düşünmesini sağlamaya yönelik. Şimdi bu soruyu cevaplamam için bizim proje bittikten sonra yani işte kampta şeylik şendikten, Nisan'daki şenlikten sonra bir e, hani değerlendirme yapmamız lazım Hı -hı. öğrencilerle. Şu anda daha temaları uyguladıkları için henüz fikirleri böyle oluşma aşamasında. Tek bildiğim şey çok eğlendikleri. Hı -hı. Hocalarına keşke yine yapsak yine yapsak dedikleri. Hı -hı. O zaman Nisan'dan sonra sizinle tekrardan bir program çekmek gerekiyor sanırım. Benim aklımdaki <gülüyor> düşüncelerimde e, cevap bulması için. E, bir de benim bir sorum daha var. Aklımı kucalayan bu Nisan'daki ki. etkinliği. E, aslında topluma açık mı insandaki şenlik hani merak eden kurumlar kuruluşlar ...çocuklarla ilgili çalışma yapan diğer insanlar gelip katılabilir mi izleyebilir mi ya da e, fikirlerini sizinle orada paylaşabilir mi e, şimdi şu anda ön gördüğümüz şey şu e, bu her şeyden önce bu şenlik öğrenciler için çünkü biz e, yetişkinlerin katılacağı bir konferansı yaptık Ocak ayında ve oldukça geniş bir ...Yelpaziden katılım vardı hı hı. Ee, ama şeyde e, Nisan'dakinin öncelikli e, hedef grubu öğrenciler hı hı. Bu, bu kulübün öğrencileri ama dedik yani öğrencileri oraya getirmişken çocuklarla çalışan insanları da onlara götürmek gerekiyor. Dolayısıyla şu andaki düşüncemiz 25 Ocak'taki konferansımıza gelen çocuklarla çalışan eğitmenleri, hı hı. bu konuda çocuklarla ilgili etkinlikler yapan kuruluşların temsilcilerini bir şekilde çocuklarla irtibat haline sokabilmek için onları da çağırmak. Yani çocuklarla ilgili çalışan insanlara bir şekilde hani davet gidecek aslında. <Gülüyor> Ama daha çok hani alanda çalışan, çocuklarla birebir çalışan, yani çocuklar hakkında araştırma akademik araştırma yapan değil de daha çok çocuklarla eğitmen olarak yani çocuk çalışmaları birimi gibi çalışan insanların dahil olmasını, eğitmenlerin dahil olmasını istiyoruz. Ee, aslında programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz fakat... E, kamptan haberdar olmak isteyenler, AB kamp parkında daha detaylı bilgi almak isteyenler için bir internet sitesi telefon numarası verebileceğiniz bir iletişim adresimiz var mı? E, tabii. E, Öncelikle internet sitemizi vereyim. E, en kolay o olacak. E, 3w'yu yazmadan, http 2. çift e, tireden sonra e, abkampi. dot ces. nokta hı hı. metu. nokta edu.tr ama google abkampi yazmak daha kolay olabilir tabi ee, bu adresimizden abkampi.js.metu.edu.tr adresinden hı hı. iletişim kısmından bize ulaşabilirler hı hı. web sitenizden de gerekli bütün bilgiyi aynı zamanda proje için ürettiğimiz bütün materyalleri Edinebilirler. Bizim hmm. e, amacımız mikrojenin yani ürettiğimiz materyallerin mümkün olduğunca çok öğrenciye ulaşması. Hmm. Dolayısıyla biz bütün hazırladığımız videoları ve öğrenme kartlarını aynı zamanda temalar öncesinde e, küçük ısınma etkinlikleri hmm. yazıyoruz. Eğitim fakültesindeki ee, öğretmenlerimizle, pipi. hocalarımızla beraber. Şu... E, on Pardon şu olabiliyor mu bir öğretmen bir okul gelip hı hı. size hadi bizimle de bu etkinliği yapın diyebilir mi? diyebilirler. Hı hı. Bu durumda zaten hani bizim projenin uygulamasını Haziran ayında biz bitirmek durumundayız. Hı hı. Ama elimizde kalan materyal varsa çıkmış hani hali hazırda basılmış hı hı. haliyle onları veririz. Ama hı hı. onun dışında hani bizim elimizde de basıl materyal kalmazsa internet sitemizde basılabilir şekilde var. Onun çıktısını alıp e, yapıştıra, kesip yapıştırarak hı hı. videolar zaten internet sitemizde olacak. Oradan da izlettirerek kullandığımız bütün hı hı. ek materyaller tema, yani mesela insan hakları temasında söz küçüğünü öneriyoruz. Hı hı. Söz küçüğünü edinebilecekleri iletişim bilgisi ile beraber internet sitemizde mevcut. Koyuyoruz hı hı. oldukça yüklüyoruz da. Hı hı. E, dolayısıyla hem bizimle iletişime geçebilirler internet sitemizdeki iletişim kısmı üzerinden hem de e, şey ...istedikleri zaman oradaki materyalleri rahatlıkla kullanabilirler. Biz çok mutlu oluruz böyle bir şey kullanılırsa, yaygınlaştırılırsa. Ee, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ama ben program... çok teşekkür ederim. Hı hı, sonlandırmadan önce bizim de bir e, mail adresimiz var Anılcım. Ee, Sözküçün... Radyo.com ee, evet, söz <gülüyor> değil mi? <gülüyor> evet, evet radyo ile ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı? Dediğiniz şeyleri buraya bekliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ee, bugün de bir Sos Küçük programının sonuna geldik. Gülece Hanım'la konuştuk. Neden bahsettik Hanım? Ee, AB kampoyundan Evet, AB kampo projesinden bahsettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere.